Necm 305 Ve Allah gökten bir su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Şüphesiz sizin için keçi, koyun, deve, sığırda da size bir ibret vardır. Biz size onların karnındaki dışkıyla kan arasındaki şeylerden, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt içiriyoruz. Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden de üzümlerden, ki siz ondan içki ve güzel rızık edinirsiniz, size içiririz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ve Rabbin, bal arısına, dağlarda, ağaçlarda ve yapacakları çardaklarda evler, yuvalar edinmesini, sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolaylaştırdığı yollara gir diye vahyetti. Onların karınlarından denkleri çeşitli bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için kesinlikle bir alamet, Gösterge vardır Ve sizi Allah oluşturdu. Sonra da size vefat ettirecektir. Size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıracaktır. İçinizden kimi de bilgiden sonra herhangi bir şey bilmesin diye ömrün en kötü zamanına ulaştırılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve çok kudretlidir. Ve Allah, rızık konusunda kiminizi kiminize fazlalıklı kılmıştır. Kendilerine fazlalık verilenler, kendi rızıklarını, yiyip içeceklerini, servetlerini, sözleşmeler gereği himayelerinde bulundurdukları kimselere, hepsi rızıkta eşit olmak üzere vermezler. O halde bunlar, Allah'ın nimetini bilerek örtbas mı ediyorlar? Ve Allah, ''Sizin için kendinizden eşler yaptı. O eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi. Sizi hoş, güzel, yararlı şeylerden de rızıklandırdı. Şimdi onlar batıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetini ört basma ediyorlar ve onlar Allah'ın aslarından, göklerden ve yeryüzünden kendileri için rızık olarak herhangi bir şeye malik olmayan ve güç yetiremeyen şeylere tapıyorlar.'' Artık Allah için örnekler vurmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köleyle bizim kendisine güzel bir rızık verip de ondan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan, yakınlarının napakalarını sağlayan bir kimseyi örnek verdi. Bunlar eşit olurlar mı? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez, tersine insanların çoğu bilmez der. Allah iki adamı da örnekleştirdi. Bunlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, koruyucusuna bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi bu adamla, adaletle emreden ve doğru yolda bulunan adam eşit olur mu? Necb 306 ve göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni sadece Allah'a aittir. Kıyametin koparılması da yalnızca göz açıp kapama gibidir veya o daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Ve Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardığı ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye, işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Gök boşluğunda bir emre boyun eğdirilmiş olan kuşlara, bulutlara bakmadılar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Bunda inanan bir toplum için elbette ki alametler, göstergeler vardır. Ve Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yaptı. Ve hayvanların derilerinden yolculuk ve konaklama günlerinizde evler ve yünlerinden yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar döşeme eşyası ve kazanç sağlattı. Ve Allah oluşturduklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlardan barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan soğuktan koruyacak elbiseler ve sizi kendi hışmınızdan koruyan elbiseler var etti. İşte böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra onu tanınmaz hale getirirler. Onların çoğu kafirlerdir, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselerdir. Necm 307 Ve her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün artık kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez. Ve o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan hafifletilmez ve onlara süre verilmez. Ve ortak koşan o kimseler ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman Rabbimiz, işte bunlar senin aslarından bizim kendilerine yakardığımız ortaklarımız olan kimselerdir dediler. Koştukları ortaklar da hemen onlara şüphesiz kesinlikle yalancılarsınız diye söz attılar. Ve onlar o gün Allah'a teslim oldular. Uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp gitti. Küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve Allah yolundan çeviren şu kimseler, biz yaptıkları bozgunculuk nedeniyle onlara azap üstüne azap arttırdık. Ve biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi aleyhlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Biz bu kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlara bir kılavuz, bir rahmet ve bir müjde olarak sana indirdik. Necm 308 Şüphesiz Allah adaleti, iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi ve yakınlara vermeyi emreder. ayasızlıktan kötülükten ve azgınlıktan nehyeder. O, Düşünüp öğüt alırsınız diye size öğüt verir. Ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın ahdini Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Yeminlerinizi, sözleşmelerinizi sağlama aldıktan ve Allah'ı kendinize kesin olarak kefil kıldıktan sonra da onları bozmayın. Şüphesiz ki Allah işlediğiniz şeyleri bilir. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda aldatma aracı edinerek ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozan kadın gibi de olmayın. Şüphesiz Allah sizi bununla sınıyor. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size kesinlikle açıklayacaktır. Ve Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de doğru yolu kılavuzlar, dileyeni saptırır, dileyene kılavuzluk eder. Ve şüphesiz ki siz bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Ve yeminlerinizi aranızda aldatma ve bozgunculuğa, kargaşaya araç edinmeyin. Sonra ayak sağlam bastıktan sonra kayıverir ve Allah yolundan saptığınız için kötülüğü tadarsınız. Büyük azap da sizin içindir. Ve Allah'ın ahdini, Allah'a verilen sözleri az bir bedel karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz kesinlikle Allah katındaki O sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın katındaki ise kalıcıdır. Ve biz kesinlikle sabredenlere ecirlerini yaptıklarının daha güzeli olarak karşılık vereceğiz. Erkek, dişi, mümin olarak kim iyi amel işlerse kesinlikle onu güzel bir hayatla yaşatırız ve kesinlikle onların ücretlerini yapmış oldukları amellerin daha güzeliyle ödüllendireceğiz. Öyleyse Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman racim şeytandan, yani aklınıza hemen geliveren, iyi'den iyiye düşünme sonucu olmayan, sizi mahvedecek mesnetsiz düşünceler üreten yetiden Allah hassın. Şüphesiz ki iman etmiş ve radlerine işin sonucunu havale eden kimseler üzerinde şeytan-ı racimin hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak kendisini yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın edinenler ve Allah'a ortak koşanların ta kendileri olan kimseler üzerinedir. Necm 309 Ve biz bir ayet yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah ne indirdiğini daha iyi bilen olmasına rağmen, onlar, sen ancak bir uydurucusun dediler. İşin doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. De ki, Allah onu indirdiğini Rabbinden ruh Kudüs yani toplumu canlandıran Allah ilkesi olarak iman etmiş kimseleri güçlendirip kökleştirmek, tutundurmak için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olmak üzere hak ile indirmiştir. Ve kesinlikle biz biliyoruz ki onlar sadece ona bir beşer öğretiyor diyorlar. Peygamber'e öğretiyor zannında bulundukları kimsenin dili, Yabancıdır. Kur'an ise apaçık bir Arapçadır. Şüphesiz Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler, Allah onlara kılavuz olmaz ve onlar için pek acı bir azap vardır. Yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Her kim imanından sonra küfreder, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeder, kalbi iman ile yatışmış haldeyken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere ve de küfre inanmamaya göğsünü açarsa, artık kendilerinin üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Bunlar için büyük bir azap da vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da kafirler toplumuna, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bir topluluğa doğru yolu göstermemesi nedeniyledir. Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini damgaladığı, mühürlediği kimselerdir. İlgisiz, bilgisiz, duyarsız olanlar onların ta kendileridir. Şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Necm 310 Sonra şüphesiz senin Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra çaba harcayan ve sabreden kimseler içindir. Şüphesiz senin Rabbin, bundan sonra kesinlikle çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. O gün herkes kendi nefsi için uğraşarak gelecek ve herkes yaptığı şeyleri tas tamam alacak onlar haksızlığa uğratılmayacak. Necm 311 Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Bu kent güvenli, huzurluydu ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı iyilik bilmezlik ettiler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini felaketini tattırı verdi. Ve andolsun ki onlara içlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Necm 312. Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine karşılığını ödeyin. Eğer sadece ona kulluk edecekseniz. Allah size ancak leşi, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Artık her kim saldırmadan ve aşırı gitmeden zorlanırsa, bilsin ki şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan, ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ve kendi dillerinizin yalan nitelemesiyle Allah'a yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a yalan uyduran kimseler iflah olmazlar. Onların dünyalıkları pek az bir kazanımdır. Ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Biz sana anlattıklarımızı Leş, kan, domuzun etini daha önce Yahudilere de haram kılmıştık ve biz onlara haksızlık etmedik ama onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necm 313 Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir. Şüphesiz ki senin Rabbin bundan sonra kesinlikle çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim içtenlikle Allah'a boyun eğen, ortak koşma inancından dönmüş, Allah'ın nimetlerine karşılık ödeyen başlı başına bir ümmet idi. Ve o ortak koşanlardan olmadı ve Allah onu seçti ve dost doğru yola kılavuzladı. Ve biz İbrahim'e dünyada iyilik, güzellik verdik. Ve şüphesiz o, ahirette de kesinlikle salihlerdendir. Sonra sana küfürden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten, ortak koşmaktan dönmüş bir kişi olan ve ortak koşanlardan olmayan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına tabi ol diye ettik Necm 314 Seb yani düşünüp taşınma günü ancak seb yani düşünüp taşınma günü konusunda anlaşmazlığa düşen kimseler üzerine kılındı. Ve şüphesiz senin Rabbin onların içinde anlaşmazlığa düşüp durdukları şeyler hakkında kıyamet günü aralarında kesinlikle hüküm verecektir. Necm 315 Rabbinin yoluna haksızlık Bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele, şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o, kılavuzlandıkları doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Necm 316 Ve eğer ceza verecek olursanız da, sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Sen sabırlı ol. Senin sabretmen de ancak Allah iledir. Onlar için üzülme. Onların kurdukları tuzaklardan sıkıntıya düşme. Şüphesiz ki Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişiler ve kendileri, İyileştiren, güzelleştiren kişilerin ta kendisi olanlarla birliktedir.